Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar Sevil ben. Üçüncü Mekan Kütüphaneler Arşivler programıyla beraberiz. Hizadan çıkıp yoldan sapa küçük bir katkıyla yolumuza devam ediyoruz. Ee, geçen hafta, geçen buluşmamızda Kadıköy'deydik, köyümdeydik. Tesak, Kadıköy Belediyesi'nden Tesak bizlerle beraberdi. Bu hafta ise biraz sırtlara doğru, Kuzguncuk Beylerbeyi sırtlarından Nakkaştepe'deyiz. Vitali Hako, Kreatif Endüstriler Kütüphanesi bizimle. Kütüphanenin küratörü Begüm Başoğlu Öner. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk sevgili Ee, ...kütüphane Vakko Moda Merkezi binası içerisinde. Hı hı. Şimdi ben e, geçen Begüm'ü ziyaret ettim. Orada böyle gezdik merkezi. Begüm bize anlattı. Ben öyle oradaki izlenimlerimi size biraz bahsetmek istiyorum ama öncesinde bu hafta kütüphane haftası. Evet. 55. Kütüphane Haftası, Mart'ı son haftası bu hafta kutlanır ülkemizde. Ee, bu seneki temaları ise değişen toplum, dönüşen kütüphaneler. Hı hı. bizim de böyle nacizane bugünkü katkımız denk gelmesiyle tesadüf oldu. Evet. Kütüphaneleri konuşacağız. Ee, şimdi Vakkomoda Moda Merkezi binasına gittim, gezdim. Sonra bana Begüm dedi ki, Vitali Hakko'nun bir belgeseli vardı, Mehmet Ali Birand'ın hazırladı. Onu izledim. Ee, o kuşağa dair, bir duygusalım şu sıralar, çünkü o kuşağa dair biraz okumalar yapıyorum. Ben hala her izlediğimde ağlıyorum. Evet. Kim bilir kaçıncı kere ama hala hakikaten her seferinde böyle gözlerim doluyor. Hep aynı yerde. <gülüyor> <gülüyor> Cem oğlum diye başladığı bir yer var ya hatırlarsın. Evet, evet, evet. Gerçekten çok duygulu. Bir de ben kendim tanışma fırsatı ve birlikte çalışma fırsatı da bulduğum için benim için daha da kıymetli tabii. İki yıl çalışma fırsatım oldu. 2005'te çünkü Vakko ailesine dahil olmuştum. Ne güzel. 2007 Aralık'ta vefat etmişti Vitalako. ...o iki yıllık... E, ...birliktelik sürecinde hatta bana... ...biz seninle aynı dili konuşuyoruz demişti... E, ...gerçekten çok... E, ...güzel bir e, anısı var bende... E, ...o yüzden de aslında... ...kütüphanenin Vitale Hakko'nun... ...anısına kurulmuş olan... Bir kütüphanenin küratörlüğünü yapıyor olmak da daha da anlamlı. Ne güzel evet şahit olmuşsun. Evet, sohbet etmişsin. Evet evet. Ee, ben de işte dışarıdan tanıyan olarak şimdi Vital Akko ile ilgili o belgesel okuduktan sonra o dönemi düşündüğümde Hı -hı. bir kere Birinci Dünya Savaşı döneminde denk geliyor doğumu. Hı -hı. İkinci Dünya Savaşı'na şahit oluyor. Evet. Ülkemizde ve dünyadaki o yansımaları tabii varlık vergisi altı yedi elli olayları tüm bunlara şahit oluyor. Hı -hı. Bazen yeniden başlıyor. Hı -hı. Durmuyor. Durmuyor. Asla Cesaret, hı hı. umut, hı hı. tutku ile üretmeye devam ediyor hı hı. Yani hı hı. Bu kuşakta var bu savaşları gören evet. kuşakların ortak teması bu evet. Ortak hareket noktaları hı hı. bu hı hı. Üretmeye devam ediyorlar hı hı. ölene kadar Kesinlikle Hep, Bütün de. sermayelerinin olduğundan bahseder zaten Umut, beceri ve asla yılmamak Aslında kendisi de bunu söyler hatta Ben sıfırdan bile başlamadım Sıfırın altından evet, başladım Evet okudum Evet diye evet. bir değişi var Hakikaten ve kendisinin ve o dönemin bütün iş adamlarının da gerçeği bu ilham almak gerekiyor hakikaten evet o yüzden de ben duygulanmıştım çünkü evet. e, bizde eksik olan sanki biraz Hı -hı. o, o gibi. umut evet. evet umut ve tutku evet e, Vitali Bey Bay Vitali pardon <gülüyor> evet evet Bay Vitali şen şapka ile başlıyor Hı -hı. Sonra Eşarplara dönüyor bu. Evet, evet. 1934'te Şan Şapkayla başlıyor. 1938'de eşarpla Vakko oluyor. Evet. Beyoğlu, Kurtuluş, Beyoğlu, <gülüyor> Merter, Nakkaştepe. Yani evet, böyle bir yolculuk, hattınız var. Evet, evet Yolculuğunuz evet. bu <gülüyor> minvalde. Ee, şimdi Vakko Moda Merkezi içerisinde... E, Vitale Bey'e ait arşiv de var. <gülüyor> Ama önce şunu söyleyelim. Siz Nakkaştepe'yi Merter'den 2010 yılında taşınmışsınız... <gülüyor> Burada çok şık bir bina var bu arada. Teşekkür liman bitir türüne giren bir miyim? Evet, şey, 2011 senesinde Wallpaper dergisi bizi dünyanın en iyi çalışmalarını seçmişti. Böyle de bir ödül olması tabii ki bizim için çok gurur verici. Evet, e, binanın içerisinde bir kere ofisleriniz, genel merkez evet, orada. Evet. Çok şık. Hı -hı. Kütüphane, Hı -hı. auditorium, Hı -hı. galeri, Hı -hı. müze ve radyonuz var yineizde. Evet. Böyle camlı, aydınlık, evet. <gülüyor> sanat dolu bir yer. Evet. Zaten şimdi ilk binaya girerken... ...Bedir Rahme'yle giriyoruz. ...Bedir bizi karşılıyor. Evet, bir. Beton evet. deko baş. Evet, o Duvar Çiti 1969'da yaptığı bir eser. Ee, bu da tabii 50. yılını aslında başka bir mekanda kutluyor olması da çok anlamlı. 1969'da Merter'de bütün fabrika sanat eserleriyle bezeldiğinde e, bu bir ilk. Çünkü evet, ilk defa öyleymiş. bir... Evet. İlk defa bir fabrikada biz bu isimleri, e, çağdaş sanatçıların eserlerini görüyoruz. Ve biz taşındığımızda da bütün o duvarlar e, ki çok daha büyük e, gördün sen de zaten. Kafe alanında e, çok daha büyük bir e, sanat eseri de var yine bedrahminin Rahmi'nin. Onların hepsinin taşınma süreci e, hakikaten çok değerli bir süreçti. Ve bugün 50 sene sonra yine biz orada herkesin e, ziyaretine açmış olduk. Bütün evet, o biz, sanat eserlerini. Ben gördüğümde çok mutlu evet, oldu. Evet, evet. Sonra dediğin gibi kafeteryada bir rölyefi var, evet, duvar. Evet. Da. Evet. Hı -hı. Ee, daha sonra bir dakika neler var neler Hakkı Ailesi'ne ait sanat koleksiyonunda Hı -hı. İlhan Koman, Hı -hı. Burhan Doğançay, Hı -hı. Nevzat Yüzbaşıoğlu, Jale Yılmabaşar, Fikret evet. Mualla üst Üskatlarda mıydı üst ben göremedim <gülüyor> Çünkü ben Fikret <gülüyor> Mualla'nın mavi... Evet. Rengini çok severim, bir <gülüyor> üzüldüm bugün görememişim evet, evet. <gülüyor> evet, senin geldiğin gün tabii evet. biraz aslında ekstra bir güne denk evet, geldi evet. ama tekrar geleceksin. Ee, üçüncü katta bizim bir Fikret Mahalya koleksiyonumuz var, o çok geniş bir koleksiyon. <gülüyor> ee, aslında mağazalarda da, bu arada bunu da eklemek isterim. Deneyim olarak da biz e, sanat eseri koleksiyonumuzu mağazalarda da devam ettiriyoruz. Ve vakum mağazalarına gittiğiniz zaman aslında o eserler... başınızın ucundayken siz orada başka bir alışveriş deneyimi yaşıyorsunuz. Yine aynı şekilde ofislerde de biraz açık müze mantığında tüm odalarda da yine sanat eserleri yer alıyor. Bu da Tabii çok daha kıymetli kılıyor aslında bütün bu koleksiyonu. Evet, Vitali, Bay Vitali. <gülüyor> Yaratıcı insanların hep berabermiş. Hep. Evet. E, hakikaten ben onu diyorum yani tanıdığım en e, önemli beyin avcılarından biri diyebilirim. Mesela sana bakıp aslında senin daha haberin olmayan bir becerinle ilgili o seni keşfedebilir. Öyle bir gözü vardı hakikaten. Öyleymiş, sanatçılar öyle da öyle var. anlatıyor belgeselde. evet. evet. ...Ferit Edgün'ün de böyle hı hı. Bir buna benzer bir cümlesi vardı... Hı. ...tanıştıktan sonra işte gerçekten çok şaşırdım ki... ...avcı kısmı evet... ...Ferit Edgün <gülüyor> de bahsediyordu... Ee, ...şimdi heh, sanat eserlerini konuştuk... ...bir de moda arşiviniz var... ...yani müze, arşiv, iç içe hı hı. beraber... Şen şapkalardan seçkiler var Evet 38-80 arası Evet Galiba bir duyuru yapılmış Evet bir yarışma Elinizde. düzenlendi Heh. Evet ve onlar bir bakıma geri çağrıldılar Evlerine diyelim ee, Orada güzel bir hikaye oluştu Bazen çok güzel tesadüfler oluyor ee, Mesela binayı ziyaret eden birileri Aslında orada annesinin hediye etmiş olduğu şapkayı görüyor Böyle hmm. güzel tesadüflerle yaşadık ee, Orada güzel hakikaten bir geçmiş var Bir miras var Ee, bir tarafta yine özel eşarp koleksiyonumuzdan bazı parçalar sergiliyoruz onları da gördün ee, Ortada bir kolajımız var Evet o kolaj da çok <gülüyor> önemli i̇şte Kataloglar, ilanlar, broşürler, davetler Şey gibi olmuş Begüm'cüm Yani süresiz arşiv sergisi Evet yani. Orayı biraz e, değişen bir alan olarak kullanıyoruz Mesela biz ilk binaya taşındığımızda Ee, Anadolu Güneşi koleksiyonunu orada sergilemiştik. Anadolu Güneşi de e, 1981'de Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı için yapılan kutlamalar çerçevesinde hazırlanan özel bir koleksiyondu. Arkeoloji müzesi'nin bahçesinde olmuş. Ee, evet. Çalıştı ve e, <gülüyor> ve bütün dünyayı dolaştı. Evet, evet öyleymiş. Ee, e, i̇lk başta onu bir sergilemiştik. Daha sonrasında değiştirerek kolaja döndük. Yine. Zaman içerisinde e, farklı e, parçaları da sergiliyor olacağız. Evet bir de Vita Bay Vitale'nin özel arşivinden seçki evet. var. Yani nesneler var ona dair. Evet Evet telefon defteri, evet. büyüteci, gözlüğü, evet. kalemleri, Hı -hı. notları, faturalar Hı -hı. Hı -hı. gibi e, moda. Her Aşi. şeyi not almayı çok önemserdi ve e, muhakkak yani duyar duymaz bir şey muhakkak o kalemle kağıt birbirine değdiğinde çok sihirli bir şey oluyor ya. Ben de buna kişisel olarak zaten hep çok inanıyorum öyle de yaşıyorum. E, o notu alma e, başarının çok önemli anahtarlarından biri. E, o kuşak şey söyler ben o cümleyle büyüdüm. Neydi alim unutur kalem unutmaz. Kesinlikle. Tamam. Evet <gülüyor> Şimdi e, yeni mekanınıza bir giriş yaptık hı hı. Mekanınızı besleyen Şimdi burası nakkaş Evet Bir de karşıya kadar Beşiktaş'ta Moda Esmod okulları var Yani evet. beraber paralel Evet evet bak o Esmod hakaretlerle eğitim veriyor Ondan da şöyle kısaca bahsedelim evet. evet Ama şunu da bahsedelim lütfen hı hı. Sen orada moda tarihi ve kültürü dersleri veriyorsun Evet Evet. Hı hı. Önce bir e, dersler moda tasarımı moda yönetimi yani kabaca bahsediyoruz hı hı, tabii kumaş teknolojisi hı hı. modelizm hı hı. E, photoshop ve illustrator evet ya aslında modanın odağında moda e, evet tüm alanları kapsıyor diyebiliriz. Esmod e, 180 yıllık bir e, moda okulu. Aslında dünyanın ilk moda okulu Esmod <gülüyor> evet. Paris'te kurulmuş olan. E Türkiye'de Vakko ile güçlerini birleştirerek eğitim vermeye başladı. E, ben de diploma programlarına Moda tarihi dersleri veriyorum. E, moda tarihi aslında e, nedir ya da e, işte biz buna ne kadar hakimiz e, diye sorduğumuzda e, şöyle modada mühim olan bir sebep sonuç ilişkisi var hmm. ve tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi aslında bilgi temelinde bizim inşa etmemiz gereken bir durum var yani biz ancak... ...geçmişte ne olduğunu doğru çözümleyebilirsek... ...bugünü tahlil edebiliriz... ...ve gelecek için tasarım yapabiliriz... ...ben bunu anlatıyorum... ...ve verdiğim... ...örneklerde de hep şu oluyor... ...biz tarihe baktığımız zaman... ...tüm disiplinlerin de aynı oranda modayı etkilediğini görüyoruz. Sürekli bir etkileşim içinde işte moda sinemadan etkileniyor, sinemayı etkiliyor gibi. E, hatta bazı örnekler var herkesin çok hoşuna giden. <gülüyor> evet benim hoşuma gitmişsin <gülüyor> lütfen. Evet. Evet, i̇zleyicilerimiz de duysun. Evet tamam paylaşalım. <gülüyor> Mesela 1937'de It Happened One Night filminde Clark Gable gömleğini çıkardığında... Atlet giymediği ortaya çıkınca bir anda erkekler atlet giymeyi bırakıyorlar. <gülüyor> çok tatlı. Ve hakikaten e, birçok firma iflasın eşiğine geliyor. Atlet e çünkü o zamanlar mi? <gülüyor> tabii. Çünkü o zamanlar e, herkesin kendine belirlediği bir rol model var ya da e, işte James Dean, Marlon Brando olmasaydı biz acaba beyaz tişörtü böyle giyiyor olacak mıydık? Hayır, olmayacaktık. E, bütün bunlar e, toplum üzerinde muazzam etkilere sahip. Ve tüm alanlarla beraber tabi ki besleniyor. Olaylar modayı besliyor. Yani biz belli dönemlerin silüetlerine baktığımız zaman hep bir önceki dönemi tahlil etmemiz lazım. Tabii ki savaşlar, e, ekonomik krizler birçok şey aslında insanların seçimlerini doğrudan etkiliyor. Ve o seçimlerde yine diğer olayları tetikliyor. Biz moda tarihinde buna bakıyoruz. E, ve... O bilgiyi edindikten sonra tasarımın diğer alanlarına e, yine dahil oldukları için ortaya çıkan sonuçlarda daha temeli sağlam sonuçlar oluyor. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Çok güzel. Şimdi okulu konuştuk. <gülüyor> merkezinize giriş yaptık. O <gülüyor> zaman şimdi bir müzik arası vermeden aa bir de şunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım onu da söyleyeyim. Ee, Vitali Hakko, işte Hı -hı. E, yerini açtığında Hı -hı. çok katlı mağaza Hı -hı. açacağı Hı -hı. zaman atmışlardı. Hı -hı. Şey demişler, her kat, yani üst katı mı çıkacak alışveriş yapmak isteyen evet. insanlar? Şimdi ben evet. bugünden bakıyım çok güldüm ona. <gülüyor> o demiş ki evet asansör de koyacağım içine. Hı -hı. Birinci kat işte atıyorum kadın, Hı -hı. ikinci kat Hı -hı. vesaire vesaire. Olmaz mı demişler, daha neler? Bir, i̇şte. bu şimdiki mantığı başlatan o. Bir de bir şey daha ilklerinden e, sezon sonu indirimleri. Evet ve pazarlıksız satış. Evet. İade. Ha, pazarlıksız satış. Bunların hepsi perakende sektörüne evet Vitellarko'nun önderliğinde Vakko ile evet, giriyor. Evet bu sektörün evet. mihenk taşları varmış. Evet, evet. Ben de öğrenmiş oldum. Ne güzel. <gülüyor> Şimdi o zaman bir müzik arası vereceğiz. Benim trendsetörüm yani bunda cümleç ile kullanayım Evet. <gülüyor> Patti Smith'ten Dancing Barefoot'u dinleyeceğiz. Evet. Evet. Thank oh. you. By thee, she has the slow sensation that he is levitating with she. I go, I don't know why. I scream so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm down. Face. The mystery of childhood, childhood itself, grave visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms and whirl on a pane of glass. fixation, fix on anything, the line of face, the limb tree, the hands of peace and the promise that she is blessed among women. Tell mekan devam ediyoruz. Eee bizlerle Vakko, Moda Merkezi. Şimdi biz bir Moda Merkezi'ne gelerek bir giriş yaptık, konuştuk. Kendimce ben de bir şeyler söyledim o da üzerine <gülüyor> Sıra geldi kütüphanemize evet. Begümcüğüm çok hoş bir kütüphaneniz var Teşekkür ederiz e, İstersen böyle kütüphanenizin hikayesiyle başlayalım Derdiniz ne? Niye böyle evet. bir <gülüyor> Herkes açık mı? Evet tamam Vitali Hakko Creative Endüstriler Kütüphanesi tam olarak ismiyle 2007 senesinde Vitali Hakko'nun vefatıyla beraber ismini yaşatma amacıyla kuruldu Cemakko önderliğinde tüm ailenin arzu ettiği bir projeydi bu. Ve biz Vakko bir moda markası olduğu için tabii ki çıkış noktasını moda olarak belirledik. Ancak diğer tüm yaratıcı disiplinleri dahil etmek istedik. Ve mimariden heykele grafik tasarımdan sinemaya... ...kreatif endüstrilerin tüm başlıklarını kapsayan bir koleksiyon derledik. Ve 2012'de tam da bu kütüphane haftasında, yedi sene önce... ...Mart'ın son haftasında kullanımı açtık. Dileyen herkes yararlanabiliyor buradan. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Aslında orada da biraz çıkış noktamız şuydu. Biz burayı tam bir araştırma kütüphanesi olarak kurgulayalım. Ve randevu sistemi de bir çalışma alanı olarak... Kullanma fırsatı da tanısın herkese Yani oraya bir e, öğrenci grubu geldiğinde veya eğitmenler geldiğinde veya sanatçılar veya sadece meraklılar Aslında o gün orası e, onlar için tahsis edilmiş bir mekana dönüşsün Bizim bildiğimiz o geleneksel yani kütüphanede sessiz olunması gereken kuralların olmadığı e, Herkesin dilediği şekilde paylaşımlarda bulunabildiği fikir alışverişinde bulunduğu bir mekan olsun Ve yedi yıldır hakikaten çok güzel hikayeler var. Biz çok mutluyuz geri dönüşlerden. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz dönemde tabii ki artık işte teknolojinin geldiği noktada kütüphaneler. Mekan olarak demiyorum çünkü ders çalışma mekanı olarak kullanılması ayrı bir konu ama kütüphane koleksiyonundan yararlanılması hakikaten bu kadar yaygın olacak mı düşünceleri etrafta dolaşıyordu. Biz bunlara hiç kulak asmadık ve biz hep şuna inandık doğru bir koleksiyonla kesinlikle bizim hitap edebileceğimiz çok geniş bir kitle var. bir şekilde umutsuzluğa kapılmadan aslında o kitlenin ilham alacağı bir yer yaratma fikri bizi çok heyecanlandırdı. Ve bu doğrultuda hep ilerledik. Ve koleksiyon da bu şekilde gelişti. Gelişmeyi de devam ediyor. Bu da güzel bir tarafı. Çünkü güncelliyoruz sürekli koleksiyonu. Evet özel koleksiyonu. bir seçkin <gülüyor> yani yığıma değil. Değil evet. İşte bu çok önemli. Evet Hı. tek tek seçiyoruz. O kitapların o koleksiyonun oluşması hakikaten bizim için çok böyle değerli bir süreç. Bir de onun içinde senin söylediğin gibi özel edisyonlar hani hem yayın evlerinin özel baskıları da yer alıyor. Aynı zamanda bize özel kılınan da bir takım. Kitaplar var işte mesela Peter Beard geldiğinde e, fotoğrafçı imanı keşfeden kişi bu arada o bilgiyi de ekleyelim. Mesela Peter Beard geldiğinde kitabını imzalarken mürekkep döküp o kitabı adeta bir sanat eserine dönüştürebiliyor. E, ya da e, yine bizi ziyaret eden birçok e, Can Battista, e, Valli gibi, Hüseyin Çağlayan gibi e, dünyaca da ünlü çok fazla e, moda tasarımcısı veya fotoğrafçı, sanatçı... ziyaret ettiğinde aslında orada gelen kişinin, araştırma yapan kişinin de oradaki o bağlantıyı hissetmesi bile çok kıymetli. Bazen orada yine atölyeler de gerçekleştiriyoruz. E, o yüzden aslında kapıdan giren kimse aynı şekilde çıkmıyor. Bu bizim için çok kıymetli. Bu kap benzetmesi vardır, bilir misin? Çok hoşuma gidiyor benzetme benim aslında evet. herkes kütüphaneye kendi kabıyla gelirmiş ee, bu bir fincan da olabilir ee, kocaman bir kova da olabilir dolayısıyla ne kadar içini dolduracağınız aslında size kalmış bir şey Ve biz o kapıdan e, onca şeyi doldurmuş bir şekilde bambaşka fikirlerle çıkan birilerini gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Hatta biri bir not yazmıştı çok hoşuma gitmişti oradaki eziyatçı defterimize. E, bugün beynimin bambaşka yollara doğru devrildiğini gördüm gibi bir şey söyledi. Aslında ne bütün güzel. mesele o evet. Mekan da çok güzel, tepeden aydınlatmalı. Evet evet <gülüyor> cam çok tavanımız. Şık. Evet, evet. Duvarlar boydan boya kitaplarla kaplı. <gülüyor> evet boydan boya de... kitaplarla bir de Nevzat Yüzbaşıoğlu'nun evet, skrafito panosuyla kaplı. O da çok enteresan. Aslında o 1969'da yapıldığında tabii Merter'de yer alıyor. E, ve biz kütüphaneye taşınırken o eser kütüphaneye taşındı ve... Sessiz Devinim eserin ismi. Yani güzel. daha güzel bir yer bulamazdı kendine. <gülüyor> Bilişli mi oldu bu Aha, tesadüf. Evet evet Aa, evet, çok evet. Güzel. O eser özellikle dokusundan dolayı o eser seçilmişti. Hatta Nevzat Bey kendisi geldik kütüphaneye ve dedik yani resmen ben burası için yapmışım işte 50 sene sonra şu anda. Harika. Şey demişti bunu da önce eser sanat eseri. Evet oldu. evet önce evet, öyle evet başladık. Önce, <gülüyor> önce sanat eseri konuda evet. Bir evet. de özel bir yanı daha vardı Vogue dergisiyle ilgili. <gülüyor> evet Vogue dergisinin ...Amerikan Vogue'un e, veri tabanı... ...bizim koleksiyonumuzda dijital veri tabanı... ...aynı zamanda senin bahsettiğin büyük ihtimalle yazışmalar... yazışmaları söylüyorsun... Evet, ...Diana Greenland'ın evet, yazışmaları... Evet. Evet. ...o da e, ben yine böyle koleksiyon... acaba nasıl geliştirebiliriz diye yaptığım araştırmalar sırasında... ...karşıma bir site çıkmıştı... ...tamamen online bir site... E, ...High Valley Books diye... ...ve çok hoşuma gitti... ...kendisiyle yazıştım... E, ...oradaki kontak e, bilgisiyle... ...ve Brooklyn'de aslında bir depoda... Moda kitaplarıyla ilgili sadece moda ve ilk baskılar, yazışmalar. Bir gün ziyaret ettim hatta gittim cennete düşmüş gibi oldum zaten muazzam bir yerdi. Diana yazışmaları da Bill sayesinde bizim hayatımıza giren bir parça oldu. Tabii ki çok kıymetli özellikle bu alanla ilgisi olan insanlar için o da baya böyle Alice Harikalar diyarının kapısından girmek gibi bir şey. Harika. Şimdi ödünç vermiyorsunuz tabi haliyle. Ödünç veremiyoruz evet. E, geldikleri e, zaman faydalanabiliyorlar kitaplardan. E, ama artık bu devirde bilgileri saklamakla ilgili kimse bir problem yaşamıyor. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde zaten diledikleri bilgileri e, tarayarak, fotoğrafını çekerek, nasılsa kopyalayarak zaten aslında kendilerini alabiliyorlar. E, o yüzden e, evet tüm eserler hep kütüphanede kalmak koşuluyla... Sistem devam ediyor evet, Lütfen ziyaret edin Lütfen ziyaret <gülüyor> edin ee, Siz de böyle e, kapıdan girip Farklı bir şekilde çıkmak istiyorsanız Aslında e, gerçekten e, birçok kişinin hayatında çok fazla şey değiştirebilecek bir mekan Benim için öyle oldu bir de bu alanda teksiniz galiba değil mi moda alanında Evet, evet. Yani kütüphanesi <gülüyor> ve ile e, o zaman da söylemiştim sana yani okumadığım <gülüyor> bilmediğim bir alandı <gülüyor> Sayende e, temel kaynak isimleri de aldım <gülüyor> Ne güzel Ben de öyle çıktım ve kabımı evet. doldurdum Yani ne güzel çıktı. işte <gülüyor> Evet evet bunu arzu evet. ediyoruz çok çok teşekkürler Evet programımızı bitirdik Çok ne güzel ne çabuk geçti yarım <gülüyor> evet. saat Begüm'cim çok sağol çok teşekkürler Ben teşekkür ederim Sevil'cim O zaman çok görüşmek üzere iyi akşamlar Çok teşekkürler iyi akşamlar Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp